Altıncı mektup Bu mektup yine yüksek mürşidine yazılmıştır. Cezbe ve suluke kavuşmaya ve cemal ve celal sıfatlarıyla terbiye olmayı ve fena ve bekayı ve nakşübendiye bağının üstünlüğünü bildirmektedir. Hizmetçilerinizin en aşağısı olan Ahmet yüksek kapınızdan bildirir ki tam mürşid olan Allahu Teala sizin yüksek teveccühlerinizin yardımıyla Cezbe ve süluk yollarının her ikisiyle de terbiye etmektedir. Cemal ve Celal sıfatlarıyla yetiştirmektedir. Şimdi Cemal, Celal oldu ve Celal, Cemal oldu. Risale-i Kutsi'ye kitabının açıklamalarından birkaçında bu yazıyı açık anlaşıldığı gibi yazmayıp hayale gelen şeyleri yazmışlardır. Bu yazıyı açık anlaşıldığı gibi yazmak yerinde olur. Başka türlü yazmak, anlaşılanı başka şekle çevirmek yersiz olur. Bu terbiyeyle yetişmenin alameti zatı ilahinin sevgisinin hasıl olmasıdır. Bundan önce bu sevgi hasıl olmaz. Zatı ilahinin sevgisinin hasıl olması fena'nın alametidir. Fena masivayı unutmak demektir. Allahu Teala'dan başka her şeye masiva denir. Bütün ilimler göğsünden silinmedikçe, tam bir cahillik hasıl olmadıkça fena elde edilemez. Bu cahillik ve şaşkınlık aralıksız olur. Hiç çok olmaz. Bir zaman hasıl olup başka zaman yok olmasının düşünülemez. Bekadan önce tam bir cahillik vardır. Bekadan sonra bilgi ile bilgisizlik bir arada bulunur. Hiçbir şey bilinmezken şuuru yerindedir. Tam bir şaşkınlık varken huzur içindedir. Bu makam hakul yakin makamıdır. Burada bilgi ve göstermek birbirine perde olmaz. Bu cahillikten önce bulunan bilginin hiç kıymeti yoktur. Bu cahillik varken ilim de verilirse kendisinde olur. Şuhut yani batınla görmek varsa yine kendindendir. Marifet veya hayret yani marifetsiz olmak, şaşkınlık varsa yine kendindendir. Kendinden başka şeyleri gördükçe kendinde de görmüş olsan dahi ilerleyememiş demektir. Dışarıyı görmesinin büsbütün yok olması lazımdır. Hace Bahattin Hazretleri buyuruyor ki, Evliya, Fena ve Beka'dan sonra her gördüklerini kendilerinde görürler, her bildiklerini kendilerinde bilirler. Onların hayretleri, bilgisiz olmaları kendilerindendir. Bundan da açıkça anlaşılıyor ki, şuhut ve marifet ve hayret yalnız kendindedir. Bunların hiçbiri dışarıda yoktur. Bu üçünden biri dışarıda oldukça kendisinde de olsa dahi fenaya hiç kavuşmamış demektir. Fena olmayınca beka nasıl olabilir? Fena ve beka mertebesinin sonun budur. Bu fena tamdır ve tam olan fena her şeyin yok olmasındır. Beka da fenaya göre olur. Bunun içindir ki elhamdülillah'tan bir çoğu fena ve beka hasıl olduktan sonra dışarıda da görürler. Fakat bizim büyüklerin yolu bütün yolların üstündedir. Farisi'nin Bey tercümesi olarak her aynası olanı İskender sanma, her saçı kesileni Kalender sanma. Bu yolun büyüklerinden birini veya ikisini yüzlerce sene sonra bu makama kavuşturmakta şereflendirirler. Başka yolları artık düşünmelidir. Bu yol Haca Abdülhaniki Goncavadi Kıddisesi Ruhu Hazretlerine bağlanmaktadır. Bu yolu tamamlayan kuvvetlendirense ise Hacilerin olan olan Hacenbahattin Nakşibent Kuddisesi Ruhu Hazretleri'dir. Bunun halifelerinden Haca Alaaddin Attar Kuddisesi Ruh Hazretleri de bu nimete kavuşmakta şereflenmiştir. Farisi'nin Mısra tercümesi olarak bu büyük nimeti acaba kime verirler? Şaşılacak şeydir ki önce her bela ve sıkıntı gelince sevinirdim, dert ve bela arardım. Elimden dünyalık çıkınca da tatlı gelirdi. Hep böyle olmasını isterdim. Şimdi ise sebepler alemine getirdiler. Kendi zavallılığımı, aşağılığımı görmeye başladım. Az bir sıkıntı gelince hemen üzülüyorum. Her ne kadar üzüntü çabuk bitiyor, hiç kalmıyorsa da önce üzüntü gelmeden olmuyor. Bunun gibi önce belaların ve sıkıntıların gitmesi için dua ederken bunların gitmesini yok olmasını düşünmüyordum. Bana yalvarınız emrine uymak istiyordum. Şimdi ise belaların, sıkıntıların giderilmesi için dua ediyorum. Eskiden korkular, üzüntüler yok olmuştu. Şimdi yine geldiler. Eski hallerin hep şevk ve şuursuzluktan ileri geldiğini anladım. Şal yani şuurlu olunca cahiller için olan şeyler hasıl olmaktadır. Böyle zavallılık, yalvarma, korkmak, üzülmek, sıkılmak, sevinmek oluyor. Başlangıçta dua etmek beladan kurtulmak için değildi. Bunu düşünmek gönlüme iyi gelmiyordu. Fakat hal kaplamıştı. Peygamberlerin dualarının böyle olmadığını düşünüyordum. Onlar bir şeye kavuşmak için dua ediyorlardı. Şimdi bu halle şereflendirildiler. İşin iç yüzünü açıkladılar. Peygamberlerin dualarının zavallılıkla, düşkünlükle, korkuyla olduğunu yalnız emre uymak için olmadığı Anlaşıldı. Yalnız yüksek emrinize uymak için hasıl olan şeylerden birçoğunu ara sıra bildirmekte saygısızlık yapmaktayım. 7. mektup. Bu mektup yine yüksek mürşidine yazılmıştır. Kendisini şaşalacağı birkaç halini bildirmekte ve birkaç şey sormaktadır. Hizmetçilerinizin en aşağısı olan Ahmet yüksek kapınıza bildirir ki ruhumun yükselerek ulaştığını anladım. Burası hancı Bahattin Buhari Kuddisesi Ruhu Hazretleri'nin makamıydı. Bir zaman sonra maddeden yapılmış olan bu bedenimi de o makamda buldum. O zaman böyle anladım ki bu madde alemi ve gökler aşağıda kaldı. İsimleri ve nişanları yok oldu. O makamda yalnız evliyanın büyüklerinden birkaçı vardı. O zaman bütün alemi o mahalde ve makamda kendime ortak buldum. Onlardan tamamen ayrı olduğum halde kendimi onlarla birlikte görünce şaşırdım kaldım. Zaman zaman öyle haller hasıl oldu ki ne kendim kalıyordum ne de alem kalıyor. Gözüme hiçbir şey görünmüyor, hatırıma hiçbir şey gelmiyor. Şimdi de bu haldeyim. Alemin varlığını ve yaratılmış olduğunu ne biliyorum ne görüyorum. Bundan sonra yine o makamda yüksek bir köşk görüldü. Bir merdiven konuldu. Oraya çıktım. Bu makamda alem gibi yavaş yavaş aşağı indi. Her an yükseldim. Orada abdestin şükür namazını kılma hatrıma gelmedi. Nakşibendiye'nin dört büyük hacisini orada gördüm. Cüneyt ve bunun gibi birkaç veli de oradaydılar. Birkaç veli bu makamdan daha yukarıdaydı. Fakat bunun direklerini tutmuş oturuyorlardı. Birkaç veli de bu makamdan daha aşağıydı. Derecelerine göre yer almışlardı. Kendimi bu makamdan çok uzakta gördüm. Hatta bu makamla hiçbir ilgim yoktu. Bunun için çok üzüldüm. Aklımı kaçıracak gibi oldum. Aşırı üzüntüden ve sıkıntıdan canım çıkacaktı. Çok zaman bu hal üzere kaldım. Sonunda yüksek tevecühleriniz ve yardımlarınızla kendimi o makama ilişik gördüm. Önce başımı onun yüksekliğinde buldum. Kendim de yükselerek o makamın üstünde oturdum. İyice inceleyerek o makamın tam bir tekmil makamı yani salikleri ve kemale erenlerin makamı olduğu anlaşıldı. Sülük yani tasavvuf yolculuğunda en son bu makama varılır. Tam sülük yapmamış olan meczup bu makama kavuşmaz. O makamda şöyle düşündüm ki çok zaman önce yüksek kapınıza bildirdiğim rüyayla bu makama yetişmiş oldum. O rüyada... Emirü'l-Mü'minin Hazreti Ali, göklerin ilmini sana bildirmek için geldim buyurmuştu. İyi dikkat ederek bu makamın yalnız Emir Hazretlerine ayrılmış olduğunu anladım. Her şeyin doğrusunu Allahu Teala bilir. Kötü huyların her an kendimden ayrılarak uzaklaştıklarını gördüm. Birçoklarının iplik gibi çıktıklarını, başkalarının solucan gibi ayrıldıkları belli oluyor. Bir vakit geliyor ki tam ayrıldıkları anlaşılmıyor. Başka bir zaman başka bir şey yine görülüyor. Bazı hastalıkların ve sıkıntıların gitmesi için teveccüh ederken Allah-u Teala'nın bu teveccühten razı olup olmadığını bilmek lazım mıdır? Yoksa lazım değil midir? Reşat kitabında Nakşibend Hazretlerini anlatırken bildirdiklerinden lazım olmadıkları anlaşılıyor. Siz bunun için nasıl emir buyurursunuz? Böyle teveccühte bulunmak bu fakire tatlı gelmiyor. Talipler huzur hasıl olduktan sonra zikretmelerine son vererek bu zuhur üzerinde durmaları lazım mıdır değil midir? Huzurun hangi mertebesinde zikir yapılmaz? Burada öyle salikler var ki başlangıcından sonuna kadar zikir yapıyorlar. Zikri hiç bırakmıyorlar. Nihayete kadar yaklaşıyorlar. İşin doğrusu nasıldır? Ne yapmamıza emir buyurursunuz? Yüksek kapınıza dördüncü olarak sunulur ki Hacı Hazretleri fıkarat kitabında buyuruyor ki sonunda zikir yapmak emrolunur. Çünkü birçok dilekler vardır ki zikirsiz ele geçmez. Bu dileklerin ne olduğunu beyan buyurunuz. Beşinci olarak yüksek kapınıza sunulur ki çok kimsen geliyor tarikat öğretilmesini istiyorlar fakat yedikleri lokmaların helal olmasını gözetmiyorlar. Bu gevşek davranışlarıyla birlikte huzura ve biraz şuursuzluğa kavuştukları görülüyor. Lokmalara dikkat etmeleri için sıkıştırılacak olurlarsa istekleri gevşek olduğundan büsbütün bırakıp gidecekler. Bunlara ne yapmamızı emir buyurursunuz. Birçokları da yalnız bu şerefli zincire halkı olmak istiyor. Zikir öğretilmesini istemiyorlar. Bu kadarcık bağlanmaları caiz midir değil midir? Eğer caizse nasıl yapacağımızı emir buyurursunuz. Sözü daha uzatmak saygısızlık ve tam edepsizlik olur. 8. Mektup Kölelerinizin en aşağısı olan Ahmet yüksek kapınıza sunar ki, Sanvan getirdikleri ve bekaya kavuştukları günden beri şaşılacak bilgiler ve işitilmemiş marifetler durmadan birbiri ardınca ihsan olunmaktadır. Bunların çoğu büyüklerin söylediklerine göre bildirdiklerine uymamaktadır. Vahdedi vücut ve buna benzer şeyler için söyledikleri şeyleri daha o halin başında ihsan ettiler. Çoklukta yani maluklar aynasında birliği yani yaratanı görmek hasıl oldu. Bu makamdan çok yukarı derecelere çıkardılar. Bu bilgilerden çeşit çeşit bildirdiler. Fakat o makamların ve marifetlerin alametleri, işaretleri o büyüklerin sözlerinden açıkça anlaşılmıyor. Büyüklerden birkaçının sözlerinde kısaca ve kapalı bildirilmiştir. Bunların doğru olduğuna en sağlam şahit, İslamiyet ve ehl-i sünnet alimlerinin söz birliğiyle bildirdiklerine uygun olmalarıdır. Hiçbir şey dini İslam'a uygunsuz olmuyor. Hiçbiri feylesoflara ve onların kısa akıllarıyla anlayıp bildirdiklerine uygun düşmüyor. Hatta İslam alimlerinden olup da ehl sünnetten ayrılmış olanların bildirdiklerine de uymuyor. Kaza ve kader bilgisinde kulun kuvveti işe tesir ettiğin gösterildi. İşi yapmadan evvel gücü, kudreti yoktur. İş yapılırken kudret verilir teklif yani Allahu Teala'nın emirleri ve yasakları eli Sünnet âlimlerinin bildirdiklerin gibi sebeplerde ve uzuvlarda selameti bulduğu zaman yapıldığı anlaşıldı. Bu makamda kendimi Hace Nakşibend Hazretleri'nin izinde buluyorum. Kendileri bu makamdaydı. Hace ala ud Hazretleri de bu makamdan pay almıştır. Bu yüksek zincirin büyük halkalarından biri Hace Abdülhalik-i Devani Hazretleri'dir.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 Onu bu dertten kurtaracak bir tabip ve okuyacak bir salih yoktur. Sanki tam bir yabancılığa ve ayrılığa kavuşmak ve birleşmek kadını vermişler. Yazıklar olsun. Yusuf'la Züleyha'nın beyti onun haline uygundur. Defi dinliyor ve bu ses dostandır diyor. Def çalanın eline ondan kuvvet geliyor. Yüzünü mahluka nasıl gösterir o? Toprağa olan nerede?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 Ehl-i sünnet âlimleri bazı işlerde kusur yapsa bile onların Allahu u Teala içinde ve onun sıfatları için söylediklerin bilgiler o kadar çok doğru ve o kadar çok nurludur ki o sözlerin güzelliği yanında, o kusurları hiç görünmüyor. Tasavvufculardan çoğu o kadar riyâzetler ve mücahedeler, sıkıntılar çektikleri halde Allahu u Teala'nın için, sıfatları için inanışları tam doğru olmadığından bunlarda öyle güzellikler görünmüyor. Bunun için alemlere ve ilim öğrenenlere muhabbet çok oluyor. Onların hali tatlı geliyor. Onların arasında bulunmak istiyorum. Dört başlangıçtan olan telvi kitabını onlarla konuşmak ve idaye fıkıh kitabını onlarla birlikte okumak arzuyuyorum. Allahu Teala'nın ilminin bütün mahluklarda beraber olduğunu ve her şeyi kaplamış olduğunu alemlerin bildirdikleri gibi anlıyorum. Bunun gibi Allahu Teala bu maluklar değildir. Bunlara bitişik, bunlardan ayrı, bunlarla birlikte, bunlardan uzak alemi kaplamış, her şeye sinmiş olmadığını biliyorum. İnsanların kendilerini ve sıfatlarını ve işlerini Allahu Teala yaratıyor. Biliyorum. Onların sıfatlarının onun sıfatı ve onların işlerinin onun işleri olmadığını anlıyorum. Erişin onun kudretiyle yapıldığını, mahlukatların kudretleriyle olmadığını anlıyorum. Ehli sünnet âlimleri de böyle söylemektedir. Allahu u Teala'nın yedi sıfatının var olduğunu ve irade sıfatının da olduğunu biliyorum. Kudret sıfatının bir iş yapmaya ve yapmamaya gücü yetmek olduğunu iyi anlıyorum. İsterse yapar, isterse yapmaz demek değildir. Çünkü istemezse demek irade sıfatı yok demektir. Buysa olmaz. Kudreti, felosoflar ve bazı tasavvufçular böyle anlamıştır.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 İnsanlar mecbur edilmiş olur. Allahu Teala seçer, dilediğini yapar. Başka gelenleri bildirmek vazife olduğu için saygısızlık olacak kadar yazdım. Faresi şöyle der: Köle kendi haddini bilmelidir. Dokuzuncu Mektup Bu mektup yine yüksek mürşidine yazılmıştır. Geri dönüş makamlarındaki halleri bildirmektedir. Bu köleniz gaflet uykusuna dalmıştır. Yüzü siyahtır, kusurları çoktur, Uysuzdur. Eline geçen birkaç şeye aldanmıştır. Kavuşmak ve yükselmek mücadelesine başı dönmüştür. Her işi sahibine karşı gelmektedir. İyi, faydalı şeyleri yapmaz. Herkes görsün diye süslenir. Allahu Teala'nın her an gördüğü gönlünü yıkmaktadır. Hep gösteriş için çalışmaktadır. Bunun için gönlü ruhu kararmaktadır. Sözleri düşüncelerine uymaz. Düşünceleri de hep saçmadır. Bu gaflet uykusundan, bu saçma düşüncelerden ele ne geçebilir? Böyle sözlerin, böyle düşüncelerin ne faydası olur? Hep zararda, hep alçalmaktadır. Anlayışı kıt, gittiği yol bozuktur. Fesat karıştırır, kötülüklere sebep olur. Başkalarına zararı çok, kendi günahları pek çoktur. Ayıplarından, kusurlarından yapılmış bir heykel gibidir. Günahlar yağınıdır. İyilik olarak yaptıkları bir işe yaramaz, hep atılır. Faydalı ve güzel bildiği işler hep kötüdür, beğenilmez. Çok Kur'an-ı Kerim okuyan vardır ki, Kur'an-ı Kerim ona lanet eder, hadisi şerifi tam onun haline uygundur. Çok oruç tutanlar vardır ki orucundan eline geçen yalnız aşık ve susuzluktur. Hadisi şerifi onun halini göstermektedir. Bu halde olan bir kimseye ve makamı derecesi kemali böyle olana yazıklar olsun. Onun istifar etmesi de günahlarından daha büyük bir günahtır. Tövbesi başka çirkin işlerden daha da çirkindir. Bozuk olan kişinin her işi de bozuktur demişlerdir. Farisi şöyle söyler: Buğdaydan arpa, arpadan buğday çıkmaz elbet. Onun hastalığı iyiliğine, kemiğine işlemiştir. İlaç fayda vermez, temelinden bozuktur, tamirle düzelmez. Bir şeyin özünde, yapısında bulunanlar ondan ayrılmaz. Farisi şöyle demiştir. Habeşten siyahlık ayrılmaz çünkü kendi rengidir. Ne yapılabilir? Bakara, Araf, Tevbe, Nahl surelerinde ve Rum suresinin 9. ayetinde Allahu Teala onlara zulmetmedi fakat onlar kendilerine zulmediyor buyuruldu. Evet, tam iyiliğe karşı tam kötülük lazımdır. Böylece iyilik tam olarak meydana çıkar. Her şey zıddıyla, tersiyle anlaşılır. Hayır ve kemal hazır olunca bunlara şer ve naks lazım olur. Çünkü iyiliğe ve güzelliğe elbette ayna lazımdır. Bir şeyin aynası onun karşısında olur. Bundan dolayı iyiliğin aynası kötülüktür. Aşağılık da üstünlüğün aynasıdır. Bunun içindir ki bir şeyde aşağılık ve kötülük ne kadar çok olursa, iyiliğin ve üstünlüğün o şeyde görülmesi de o kadar çok olur. Şaşılacak şeydir. Yukarıda saydığımız kötülükler iyiliğe döndüler. Bu kötülükler, bu aşağılıklar, bu iyiliklerin ve üstünlüklerin yeri oldu. İşte bunun için abdiyet, kulluk makamı her makamdan daha üstündür. Çünkü bu söylediklerimiz addiyet makamında tamdır ve çoktur. Sevilenleri bu makama indirmekte şereflendirirler. Sevilenler görmenin zevkinden tat almaktadır. Kulluğun tadını almak ve ona alışmaksa sevilenler içindir. Sevenler sevgiliyi görmekte rahatlanır. Sevilenlerin rahatlığıysa sevgiliye kul olmaktır. Onlar kulluğa alışarak bu devlete kavuştular, bu nimetlerle şereflendirildiler. Kulluk meydanında yarışanların başı, din ve dünyanın efendisi, geçmişlerin ve geleceklerin en üstünü ve alemlerin Rabbinin sevgilisi olan Muhammed Aleyhisselam'dır. Bir kimseyi ihsan ederek, acıyarak bu devlete, bu nimete kavuşturmak isterlerse, ona Rasulullah'a tam uyabilmek nimetini verirler. O servere uymakla o yüksek makama ulaştırırlar. Bu Allahu Teala'nın öyle bir ihsanıdır ki dilediğine verir. Allahu Teala büyük ihsanların sahibidir. Şerrin ve aşağılığın çok olmasın demek bunu de anlamak demektir. Yoksa kötü, aşağı bir kimse olmak değildir. Böyle anlayışı kimse Allahu Teala'nın ahlakını hüye demiş kimsedir. O ahlakı huy edinmenin faydalarından biri böyle anlayış sahibi olmaktır. Bu makamda kötülük, aşağılık hiç bulunabilir mi? Ancak bunların bilgisi bulunur. Bu ilim tam bir şuhutla hasıl olduğu için tam bir yüksekliktir. Öyle bir iyiliktir ki her şey onun yanında kötülük görülür. Bu görüş nefsi mutmainnenin kendi makamına inmesinden sonra geçer. Bunun için kul zevkinden geçmedikçe ve kendini yere vurmadıkça ve işi buraya vardırmadıkça Mevla'nın yüksekliğinden bir şey anlayamaz. Nerede kaldı ki kendini Mevla bile ve kendi sıfatlarını onun sıfatları sana? Allahu Teala böyle şeylerden çok uzak, çok yüksektir. Böyle bilmek isimlerde ve sıfatlarda ilhattır, zındıklıktır. A'raf suresi 180. ayeti kerimede Allahu Teala'nın isimlerinde ilhad edenleri yani isimleri değiştirenleri terk edin. Onlar ahirette yaptıklarının cezasını çekeceklerdir. Bildirilen mülhitlerdendir. Bu ayet-i kerime Allahu Teala'nın isimlerini değiştirenlerin, tercüme edenlerin, 99 isminden başka isim söyleyenlerin kıyamete azap çekeceklerini bildiriyor. Allah yerine Tanrı diyenlerin bu ayeti kerimeden korkmaları, tevbe etmeleri lazımdır. Cezbesiz sülükten önce olan herkes sevilmişlerden olmaz. Fakat sevilmişlerden olmak için cezbenin önce olması şarttır. Evet, her cezbede sevilmişlerden az bir şey vardır. Çünkü sevilmiş olmayanlarda cezbe olmaz. Bu az bir şey sonradan hasıl olmuştur. Kendinden değildir. Kendisinde bulunan mahbubiyet hiçbir şeye bağlı değildir. Sona varan her salik cezbeye kavuşur. Fakat çoğu sevenlerdendir. Dışarıdan az bir sevilmişlik gelmiştir. Bu kadar şeyi sevilmişlerden olmak için yetişmez. Dışarıdan sevilmişliği getiren sebep tezkiye ve tevsiyedir. Yani kalbin ve nefsin temizlenmeleridir. Başlangıçta olan birçok saliklerde de o servere uydukları için az bir sevilmişlik hasıl olur. Bu sevilmişi müntehide de husule getiren yine o servere uymaktır. Sevilmişlerde de kendilerine ihsan edilmiş olan bu nimetin meydana çıkması yine o servere uymaya bağlıdır. Hatta kendilerine sevilmiş olmak nimetinin verilmesi de o servere bağlılıkları olduğu içindir. Onun Rabbi yani terbiye edicisi, yetiştiricisi olan isim o serverin Rabbi olan isme yakın olduğu için sevilmişlerden olmuştur. Bunun için bu saadete kavuşmuştur, her şeyin doğrusunu Allahu Teala bilir, herkes sonunda O'nun huzuruna çıkacaktır. Haklı meydana çıkaran Allahu Teala'dır, doğru yolu gösteren, doğru yola kavuşturan O'dur. Niçin küfran eder insan? Hüda nimet verirken, utanmayıp eder isyan, kamuoyu ol görürken. Beher anhandı şükretmez, dahi ihsanı fark etmez. Her gün Hakk'ı zikretmez, bedende can dururken. 10. Mektup Bu mektup yine yüksek mürşide yazılmıştır. Kurp ve Boot ve firak ve vasın bilinmeyen manalarını arz etmektedir. Kapınızın hizmetçisinin en aşağısı olan Ahmet yüksek huzurunuza sunar ki çok zaman oluyor o yüksek kapı hizmetçilerinden haber gelmedi. Gözlerimiz yoldadır. Farisi şöyle der. Şaşmayınız. Ruhuma hayat veriyor her an. Haber geldikçe hep uzakta kalan dostumdan. Huzurunuza kavuşmak nimetine layık olmadığımı biliyorum. Yine farisi şöyle demez mi? Hayvanlarınızın çanını uzaktan işitmek bana yeter. Şaşılacak şeydir. Çok uzaklarda kalmaya yakınlık adı verilmiştir. Ayrılığın en çoğuna kavuşmak demişler. Sanki bu yakınlık ve kavuşmak kelimeleriyle uzaklığı ve ayrılığı bildirmek istemişler. Arabi bir beytinde şöyle der. Sevgiliye kavuşmak ele geçer mi acaba? Yüksek dağlar ve korkunç tehlikeler var arada. Bundan dolayı sonsuz üzülmek ve durmadan düşünmek lazımdır. İstenilenlerin de sonunda isteyeni aracı, isteyici olması lazımdır. Sevilenin de seviciyi sevmekte sevici olması lazımdır. O dinin büyüğü arananların ve sevilenlerin makamında olduğu halde sevicilerden oldu, arayanlardan oldu. Bunun için o serverin halini bildirenler, Resulallah hep üzüntülü, hep düşünceliydi dediler.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 kendisi yüksek hizmetinizde bulunmayı çok istiyor. Bunun için yola çıktı. Önce burada bir şeyler istedi. Fakat fakirin çekindiğini anlayınca yalnız görüşmeye razı oldu. Birkaç kelime yazdırdı. Mektubu daha uzatarak saygısızlık yapmak istemem. Niçin kılmazsın farzı sünneti? Değil misin Muhammed'in ümmeti? Anlamazsın cehennemi, cenneti, iman sahibi kul. Böyle mi olur? Thank you.